Bismillahirrahmanirrahim İslam'dan Hayata Ölçüler programına hoş geldiniz Yeniden birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla İslam'ı ve hayatımızı konuşuyoruz Hayat öncelikli bir program olsun istiyoruz Yani hayatımızı dokuma hassasiyeti, biçimlendirme İçini gerçekten hayat olarak inşa etme hassasiyeti içerisinde bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani İslamı konuşurken sürekli hayatımızı gündeme alalım, hayatımızın en ince noktalarına İslamdan ölçüler taşıyalım gibi bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Önceki programlarımızda İslam hayat ilişkisinden bahsettik Ardından e, Amentü'ye geçtik Yani İslam'ın iman esaslarının Hayatımızla alakası Hayatımıza nasıl Yansıması gerektiği üzerinde Durduk Öncelikle de Allah'a imanı Amentü'nün ilk maddesi olarak Allah'a imanı konuştuk Bugün Hocam e, Kitaplara ...imanın hayatımıza... ...yansıması üzerinde duralım... ...diye düşünüyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, yani... ...kitaplara iman da... E, ...temel iman esaslarımızdan... ...birisi. E, nedir... ...kitaplara iman? Yani bu neyi kapsıyor... E, ...kitaplara iman... E, ...sözü neyi kapsıyor... Onu konuşalım Neden kitaplara iman etmek gerekli Bunun üzerinde biraz duralım Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve vesselamu ala Resulullah Hocam Kitap kelimesi Bütün dünya Dillerinde En küçük yaştan itibaren insanların Bildiği bir kelimedir evet. Kitaplara iman Dediğimizde bizim Mesela meleklere iman gibi Kadere iman gibi Onlara bir, da geleceğiz inşallah. Bir kavram açıklaması ihtiyacı yok, yok Zannediliyor doğru, evet. Neden? Melek nedir kader nedir Bunu bir izah etmek gerekiyor ki Neye iman edeceğini anlasın evet. Şöyle zannediliyor Kitaplara iman belli ilkokulda da vardı Kitapta o zamandan Hı. beri Buradaki kitaplara Kitaba Kur'an'a Tevrat'a Zebur, İncil İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki sahife, bunlara iman meselesinde kitaplar isminin böyle iki kapak arasında yazılı metin ifade edip etmediğini önce bir konuşmamız lazım. Evet. Yani ilkokuldaki kitap mı? Ya da Kur'an kursunda yaz aylarında çocuğa verildiğini kitap mı? Kitaplara iman evet. dediğimizdeki şey. Ee, eğer biz Amentü esaslarını incelersek Mesela ne diyoruz Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi Burada e, böyle bir geniş başlangıç yapayım ki diyorum tabi, hocam tabi, yani, tabi. rahat anlayalım evet. Şimdi sıralamaya dikkat edelim Allah'a Evet Allah'ın kullardaki kullara gönderdiği aracısı meleklere evet. meleklerin elindeki kitaba evet. o kitabı getiren peygambere evet. sonra o peygamberle ilgili imanın hesaplaşılmasının yapılacağı ahirete iman ediyorum evet ve bunların hepsine de hükümran olan kadere iman ediyorum evet. bu sıralama çok önemli iman esaslarında. Şimdi Allah, melek, kitap, peygamber, ahiret ve her şeyin hükümranlığında bir kader. Buradaki kitap, eğer biz mesela hafızların ezberlediği Kur'an'ın yazılı olduğu kağıtlardaki, işte belli cicili güzel renkli baskıları yapılmış olan Kitapsa kastımız, ashabi Kuran böyle bir kitap göremediler hiç. Evet. Ama kitaba iman edip gittiler. Evet. Ümmetlerin, hatta peygamberlerin yüzde 95 elinde kitap olmadı. Evet. Ama onlar da kitapları vardı. Kitapları vardı da hiç ellerinde kitap görmediler. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim ve diğer Rabbimizin gönderdiği Kitapların Kağıda yazılmış Niteliği midir Bizim iman edeceğimiz şey Dolayısıyla evimizdeki en müstesna Köşemize güzel bir ambalajla Koyduğumuzda şimdi kütüphanelerimizin Üst rafına koyduğumuzda Bir de tefsiri evimizde bulunduğunda evet. Kitaba imanımız Gerçekleşmiş Evet, Üzerinde durulabilir Eğer bu ise O zaman bu sıralamanın çok bir anlamı kalmıyor Evet. Yani Allah melek ve o meleğin Getirdiği hı hı. bir kitap Kitabın teslim edildiği peygamber evet. Bu sıralamada çok bir yer kalmıyor Biz Ashab-ı kiram yani peygamber efendimiz Aleyhisselama ilk iman edenler O mübarek insanlar Önceki ümmetlerin iman edenleri Bütün müminler olarak Kitaba iman ettiğimiz ilkemiz. ...sayfalara yazılmış olan yazılar değil, Allah'ın bizimle protokolüdür kitap dediğimiz şey. Evet. Yani şu da belki söylenebilir. Yani o kitaplar da anlamsız mı? Oraya geleceğim. Değil o ayrı mi? mi? Tamam, Şüphesiz. Tamam. Yani ona da gelmek lazım. Protokolün çünkü... yazıldığı şey hiç anlamsız olur <gülüyor> evet, mu? İşte o. Ama evet. özü olmadan bir anlamı yok. Evet. Yani. Yani öze geliyoruz. Biz öncelikle özü yani biz evet. çekirdekten başa nereden tamam. geliyor bu kitap tamam. anlayışımız? Tamam. Ya da bizim neremizde bulunuyor kitap? Tamam. Biz kitabın neresinde bulunuyor? Evet. Yani eğer bu mesela madem öyle münasip buyurdunuz ben Zalbı. örnek. hacerül Esvet mukaddes bir değerdir bizim için. Evet. Tabi. Yani bunu hiç tartışılacak bir şey yok. Tabii. Selamlanması sünnet. Kâbe'mizin köşesinde duruyor hacerül Esvet tartılacak bir değer değil tabii, tabii. Ama kitap başka bir değer Hacerul Esved'in özü mözü Bir şeyi yok bizim için Orada mukaddes bir işaret var evet. Selamlayıp geçiyoruz Hacerul Esved'e göre bir kimliğimiz yok bizim evet Kabe'deysen Tavaf ediyorsan Onun bulunduğu köşeyle Tavafa başlıyorsun Başka hayatımızda hiçbir fonksiyonu yoktur evet. Hatta mesela Bir Müslüman Tarihte olduğu gibi Hacerü'l-Esved'i çalıp evine getirse. Maşallah ne Allah dostu Hacerü'l-Esved evinde diyebilir evet, miyiz? Evet. Teberrüken ziyaret edilebilir mi evinde? Öyle bir şey yok. Adam hırsız. Ümmeti evet. Muhammed'in hepsinin e, adamı adama saldırıp Hacerü'l-Esved'i kurtarması gerekir. Evet. Yani Hacerü'l-Esved mübarek, değerli ama yerinde Tabii. ve daha dış alana yayılmayan bir değeri evet, var. Evet. Kitabımız Kur'an'ımız veya Allahu Teala'nın şu anda aslı bulunmayan daha önceki ümmetlere indirdiği kitaplar, kitaplar evet. Hacerül ül Esved gibi durduğu yerde bakılınca selam verilen değerler, mukaddesler değildir. Evet. Beyin programlamamıza biz kitap diyoruz. Evet çok önemli. Evet. Niye önceki Tevrat'la ...önceki incille Zeburla ...ki bunların üçü aynı kitaptır aslında... Evet. ...ilk tevrat, kitap Tevrat'tır... Tevrat. ...onun tahrif edilmiş... ...bozulmuş şeklinin düzeltildiği... ...Zebur vardır... Evet. ...Zebur'un da düzeltilmiş... ...Allah tarafından düzeltilmiş şekli İncil... ...yani evet. üçü evet. bir kitaptır... ...her halükarda aralarında farklılıklar var... ...neden... ...bir insan sadece... ...Tevrat'a iman etse de... ...şimdi Kur'an'a iman etmese... İman etmiş sayılmıyoruz Allah'ın kitabı evet. Hayır Tevrat bundan iki bin bin sene önce Allah'ın görmek istediği Mümin profilini yansıtıyor Evet Dolayısıyla bugün Aslı bulunmuş olsa Tevrat'ın Öpüp okşayıp onu Mümin kitabım diye sarılamaz Evet Tedavülden kaldırılmış ilahi format Allah'ın e istediği İnsan şeklinin anlatıldığı kitap değil Tevrat. Evet, bugün için. Bugün için. Evet. O gün için öyleydi. Evet. Nitekim Zebur gelince Tevrat'ın e, belli parçaları elindeydi Yahudilerin o zaman. Evet. Kıyamet kopardılar. İncile ve İncil getiren ise Aleyhisselam'a e, ölüm kustu Yahudiler. Evet. Yani elimizdeki kitabı bozan işte bir terörist gibi gördüler İsa Aleyhisselam'ı, evet. değil mi? İncil okuyanları kovaladılar, mağaralara sürdüler. Neden? ...dinimizi tarif ediyor... ...Bidatçı dediler mesela... Evet, Bidatçıyı evet. de yenilemeye karşı çıktıkları için... Evet. ...yani aslında Allah'ın kitabı... ...ama bu kitap... Hacerül ül gibi cennetten çıkmış... ...gelmiş kıyamete kadar mübarek kalıyor... ...niteliğinden çok... ...Kuran'da o var... ...kitapta o evet. var ayrı... ...ondan çok bir insan... ...mümin insan profilinin tanıtımı var orada... Evet. ...dolayısıyla... ...biz kitaplara... İmandan söz ettiğimiz zaman Mesela meleklere imandan Söz ettiğimiz zaman Bizimle bağlantısını Sadece iman boyutunda Konuşacağımız bir şeyin bir Değerin adını koyuyoruz Mesela meleklere göre biz şöyle Meleklere göre böyle değerlendirmesi Yapmıyoruz Tabii. Meleklerle imanımızı 10 kalemde özetleyebiliriz Evet İman ettik bitti Kur'an'ı 10, 100, 500 kalemde özetleyemeyiz evet. Neden? Çünkü Kur'an'ı tanıtmak değildir iman etmek. Evet. Kur'an'a göre ben kimim? Bulgusu ben nasıl derim. olmalıyım? Ben Cebrail'e benzemek zorunda değilim. Evet. Rakibim değil Cebrail. Örneğim dedi. Örnek Örneğim de değil. De. Örneğim evet. de değil. Yani melek olmamız istenmiyor. Yani uzayda filan cisme iman edişim gibi melek diye Allah'ımın emrettiği bir bir kul e, var. Bir, bir mahluk çeşitleri var. var. Evet. İman iman evet. ediyorum. Evet. Peygamberime Vahiy getirdiği için muhakkak iman etmem Ona bir gerekiyor. misyon yüklenmiş ilahi programda Amellerimi kontrol ettikleri için Kontrolcülerim olarak iman ediyorum Kıyamet evet. günü cennette cehennemde karşımda çıkacaklar iman ediyorum bu kadar Evet Kur'an böyle değil Uyurken Uykumdan kalkıp Üçte ikisinden Üçte birinden Yarıdan fazlasından Geceyi bölüp bölemediğimin şekli Kur'an'da başlıyor Evet Uykuma Kur'an'ın müdahalesi var Evet Yemeğimde temizi yiyeceksin, şunu yemeyeceksin diyen ayetler var. Yemeğimde, soframda Kur'an var. Evet. Kütüphanemde olması çok şeyi yansıtmıyor. Evet. Bunun için hacır lesvetle Kur'anın farkı var diyorum. Evet, evet. Uy yatak odamda var, soframda var. Kiminle oturup kiminle oturmayacağımı, annemle babamla ilişkime, anneme babama şekil getiriyor. Diyor ki, evet. Rabbinin hükmü şudur diyor. Allah. Bundan ötesi yok. Annenize babanıza iyi davranacaksın Evet Yaşlanınca böyle gençken böyle Anneme babama karşı Evlat olarak fonksiyonumu belirliyor Evet Arkadaşım kim olacak kim olmayacak belirliyor Konuşmama şekil koyuyor Gıybet etmeyeceksin diyor evet. Yalan söylemeyeceksin diyor evet. Dostumu düşmanımı belirliyor İbadetimi belirliyor hacer Esved değil Kur'an. Evet. Kitaplara iman ederken biz göklerdeki İsrafil Aleyhisselam'a iman etmedik biz. Evet. Kitaplara iman ederken biz Kabe'nin köşesinde bekleyen hacer Esved'e hatta Kabe'ye de bile iman etmedik. Evet. Kabe nihayetinde taş yığını sökülünce yenisi yapılıyor. Ama Kabe'nin bu... yerini bile Kur'an bize bildiriyor, değil mi? Yani, yani bir Müslümanın hayatındaki Kabe'nin yerini de çok enteresan evet. hocam müsaade ederseniz söyle bir örnek vereyim çok alandırdık ama herhalde yanlış mı bakımından... iyi oluyor. Şimdi bakınız Kabe olağanüstü bir değer kıble. Tabi hiç uzatmaya evet, gerek yok. 100 evet. sene bir Müslüman Kabe ile bağlantı kurmayabilir. Evet. Mahallesindeki cami Kabe'nin şubesi durumunda. Evet aynı fonksiyonda. Kabe haçtan başka olmazsa olmaz boyutu yok. Evet. Haç orada yapılacak. Ama gel gör ki Kur'an'ın şubesi yok. Kur'an'ın yerine başka kitap alamıyorsun. Tabik. Kâbe'nin evet. yerine ...mahallendeki cami namaz için oluyor. Kur'an'ın yerine mesela filan ilm halı koyacaksın? Evet. Filan kaside kitabını mı koyacaksın? Yani Allah'ın kitaplarına iman etmek demek. İnsan olarak Annemizin bizi doğurduğu et, kemik, kan vesaire ilik e, ne varsa bünyemizde bu bünyeyi olduğu gibi Allah'ın istediği, murad ettiği şekil ne ise o şekle koymayı kabul ediyorum. Onun adı da yani Allah'ın bana getirdiği protokol, şartname, e, kurallar manzumesi adına ne diyeceksek diyelim bunun adına kitap diyoruz. Evet. Buradan bu tekrar toparladığımız bu anlamdan şunu çıkarıyoruz. Biz mümin olarak kitaplara iman ettiğimiz zaman bu bizim raflarımızda duran Kur'an'a imanımızdan çok nasıl yaşayacağımıza dair şartnameye iman ettik demektir. Evet. Şimdi buraya gelirsek zaten Kur'an'ın hayatla ilişkisini konuşmuş oluyoruz değil mi hocam? Yani Kur gözümüzdeki Kur'an'ın. Yani Kur'an bir hayat kitabı demek istiyoruz. Yani Müslüman dediğimiz kişi Kur'an'a bakarak e, hayatını tanzim edecek e, demek istiyoruz. Yani şunu demek istiyoruz evet. hocam. Ben biraz daha isterseniz hocaca bunu Buyurun, söyleyeyim. Buyurun, incece söyleyin. Ben kitaba iman ettim sözü. Evet. Kitaba göre yemek yiyip yemediğinde ölçülecek evet. Kitaba göre uyuyup uyumadığında evet. Annene babana karşı tavrın Kitaba göre olup olmadığında Yani bir insanın kitaplı olup olmaması evet. Kütüphanesindeki kitaplardan değil Amellerindeki itikadındaki kimliğinden anlaşılmalı evet. Kitaba iman etmemizin manası budur evet. Yoksa hiçbir zaman Yahudiler Hristiyanlar, Biz Allah'ın bu kitabını kabul etmiyoruz demediler Evet, ama evet. ne yaptılar? Kitabı elleriyle şekillendirmeye kalktıkları için Allah kitapsız durumuna düşürdü onları. Yoksa Tevratın orjinali ellerindeydi. Evet. Hristiyanların da ellerindeydi İncil. Üstelik istediğin kadar yüzlerce İncil ürettiler. Yani İncil evet. bollu. İncil enflasyonu bile yaşadılar. Evet. Hadi Tevratın evet. enflasyonu olmadı ama İncil'in enflasyonu bile oldu. Ama kitapsızlar. Evet. Kitaptan uzak kaldılar. Ehli kitap oldukları halde. Kitaplı olmadılar hiçbir kitaplı zaman. Kitaplı olmadılar. Yani Neden? Bu şey de sizin bu işaret ettiğiniz elleriyle değiştirmeye çalıştılar veya dilleriyle değil mi? Kur'an ona da işaret ediyor. Tabii. Anlamı anlam kaydırması. kelime <gülüyor> elbette <yaşa. gülüyor> Evet, yani <gülüyor> cümlelerin anlamlarıyla oynamaya kalktılar. Anlamlarıyla oynamaya kalktılar. Demek ki ya belki kitaba iman demek. Yani orada sahih bir imandan söz etmek. Yani Allah'tan geleni anlamaya çalışmak, yani, Tahrif etmemek. İnsan yani. yapımızı evet. yaratanımıza göre tanzim, tanzim etmek. etmek ve onu doğru anlamaya çalışmak. Çalışma. Yani elimizle, yani işte özellikle onu ruhban yapıyor, değil mi hocam? Yani e, böyle Ehli kitabın ruh, ruhbanı e, kitapta aslında Allah Teala'nın maksadı ne? Bunu bildiği halde. Onu Hayattan bir, kopuk bir insan yetiştirmeye ha, çalışıyor Küçük bir baha karşılığında diyor Kur'an-ı Kerim değiştirmeye çalışıyor O zaman yani kitaplara iman hukuku nasıl bir hukuk oluyor ona dair de bir şeyler söylemek lazım Evet şimdi evet. biz mesela bir çocuğa 5 yaşında bir çocuğa yavrum biz şu ilkelere inanıyoruz evet. Dediğimiz zaman Allah'a iman ediyoruz biz evet. diyoruz Meleklere iman ediyor diyoruz Peygamberlere iman ediyoruz, ediyor kitaba ve ahiret gününe. Evet. Burada esasen çocuğa iman ettirirken mücerret olarak evet. nesnel bir şekilde avucun içine koyabileceğimiz tek şey kitaba imandır. Evet. Peygamber aleyhisselam zaten bu fani dünyada yok. Evet. evet. Getirdiği kitabı var. E kaderi elle gözle göremiyorsun. Evet. Ahireti imana daha var. Evet. E uygulamasına. ...melekler gözde görülmüyor... Evet. ...Allah haşa kulsun sen... ...insansın... İdrak ...bir tek evet. altı iman esasının... ...içerisinde... Evet. ...hepimizin ortak imanı olan... ...çocuğumuza, aile yapımıza... ...okulumuza, toplumumuza. medresemize... ...toplumumuza... ...bizim iman esaslarımızdan... ...en pratik ortaya koyabileceğimiz... ...ve 24 saat içinde... ...testini yapabileceğimiz... ...hemen tarihini yapabileceğimiz şey kitaba imandır... ...ben evet. yani biraz da onun için... Sıralamayı değiştirerek Biraz öne alayım Yani daha somut bir iman esasını evet. e, Bu defa konuşalım Melekleri de konuşuruz inşallah diye Böyle bir sıralama değişikliği e, yaptım Yani çok önemli hocam Şimdi e, Şuna biraz gelelim isterseniz Yani bizim Algımızda yani Genel olarak Müslüman bir toplumdan Söz ediyoruz ve yani ve genelde Kur'an'a hürmet eden değil mi? Yani Allah'ın kitabına hürmet eden bir toplumdan söz ediyoruz. Ama Kur'an hayat ilişkisine baktığımızda yani gene de kitaplara iman noktasında bir algı hatamız. Yani biraz öz yapsak diye düşünüyorum yani nasıl bir e, iman söz konusu e, kitaplara ve Kur'an hayat ilişkisine buradaki problemler neler? Ben onları da biraz zaman zaman görelim istiyorum çünkü, Bazen kendi hayatımıza da çok bakmıyoruz. Yani Amentü işte bir kütüp kitaplara iman ettim ve Kur'an da var evimde değil mi? Yani onu öpüp başıma da koyuyorum. Saygıda herhangi bir kusur etmiyorum. Birilerine ben bilmiyorsam Kur'an okutuyorum vesaire Kur'an bir biçimde var hayatımızda ama yani hakikaten o Rabbimizin bizim tümümüzde bizden istediği kitaplara iman, Kur'an alakası ne nitelikte ona dair teşvikleriniz neler? Şimdi evvela işte bu tasnif ettiğimiz yani ilk e, girerken söylemeye çalıştığımız şey bu imanı matbu, elimizde matbaada basılmış bir kitabın varlığını kabul etmenin daha üstüne taşıyıp evet. yani yaygın olan budur şimdi. Yazılı evet. Kur'an'a Musafa hürmet var. Evet. Mushaf yani bir Kur'an var, bir de musaf var. Evet. Yani Kur'an Allah'ın indirdiği kitap Musaf onun yazılı evet. matbaada basılmış şekli. Bu Musaf'a hürmette hiç kusur yok. Evet. Yani namaz kılanın O hürmet kılmayana... de gerekiyor ayrıca değil mi hocam? Elbette. O hürmet de Elbette gerekiyor. Elbette hürmet evet. gerekiyor yani. Hürmeti hafif <gülüyor> görmemizden evet. değil. Evet. Ama benim sizi sevdiğimi on kere söylemem bir anlam ifade etmiyor sevginin evet. bedelini göstermedikten evet. sonra. Güzel. Yani itaat etmiyor ama annesini babasını çok seviyor bir insan. Evet. Anne baba da bir köşede inleyip Bekliyor fakat çok seviyor çok onu ya evet. Bu sevgi e, Suç sevgi aslında böyle bir sevgi İçi e, boş bir sevgi e, ya İki yüzlü sevgi i̇ki, iki, içi boş evet suçla Aldatıyorsun yani, yani, evet, al, bu evet. sevgiyle aldatıyorsun Yani Kur'an Hayatın Güneşle aydınlanan Herhangi bir köşesinde pratikte yoksa Kur'an ortada yok demek O bölümde evet. ekonomi Evlilik hayatı, medeni kimliğimiz, ticari kimliğimiz, siyasi kimliğimiz. Kur'an hayatın insanın ayak bastığı bir yerde, insanın kalem oynattığı bir yerde bulunmaması tıpkı güneşsiz, havasız bir yer olması gibi yeryüzünde. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'e imanımız bizim. Mesela e, Kur'an'ın yeri nerede diye sorulduğunda bir Müslümana, ona yer biçilir mi canım başımızın üstünde evet. peki para nerede mesela paramız evet. nerede aile düzenimizde Kur'an'ımız nerede sorulduğunda bocalama başlıyorsa evet. kitaba imanımız Hacer-ül e imanımız gibi oldu bu sefer evet. Kabe'nin dibinde çok değerli bizim evde Hacer-ül bir şubesi parçası yok zaten evet. gibi oluyor bir kere Kur'an duvarda değerli ama hayatımızda i̇şte yok. Osman Gazi ayağını uzatmamış Kur'an'a. Evet. Sen elini de hiç uzatmamışsın ama. O ayağını <gülüyor> uzatmamış. Sen, ben elimizde uzatmamışız. Evet. Yani mesela çok rahat bir şekilde şunu sorabiliriz bir Müslümana. Uygulanabiliyor, uygulanamıyor ayrı bir konu. Yarın sabah borsalar evet. açıldığında Müslümanların yaşadığı topraklarda. Bugün borsalarda. Kur'an'ın yasağı olan faiz uygulaması başladığı için borsalar sıfırdan başladı. Yeniden bir hayat düzeni kurulduğu iştiyak ile bekliyor muyum ben? Evet. Olur olmaz ayrı bir konu. O benim kudretimde değil. Evet. Benim kudretimde değil. bekleme. Faizin kanunlarla <gülüyor> yasak. Ya farkına var mı? Değil mi bir acaba? hasretim var mı benim? Evet. Kitaba iman bu işte. Evet. Kitaba bu iman. Çok daha basit bir misal Mesela hanım kardeşlerimiz Babaları vefat ettiğinde Anneleri vefat ettiğinde Abilerinden erkek abilerinden Az miras alacaklar Evet Bu benim hoşuma gitmez Çünkü şu kadar paranın yarısını alacağım ben Ama Rabbim böyle Murat buyurduktan sonra isterse hiç vermesin Diyebiliyor muyum hı hı. Elbette mal sevgisi Kolay kolay ferahat edilemez Yani ashab-ı kiram mesela Allah onlardan razı olsun bu tip şeylerde attı kestiler kurtuldular ama içlerinde burukluk kalmadı da değil yani bir miktar hasret kalır insanın insansın evet, evet, evet. hanım kardeşlerimiz Allah bana bu kadar payı düşürdüyse ben bu kadarına razıyım abim fazlasını versin istemem Allah bana vermedi onu çünkü demeye hazır mıyız? Evet. Kur'an'a iman işte kitaba iman evet. aksi takdirde kitabımız var kendi standart ve zevklerimize göre yaşıyoruz demektir Evet, kendi evet. standartlarımızı bozmaya gücü yetmeyen bir kitaba iman ettik deriz biz bunu ne kadar iman kabul eder Allah evet. önceki ehli kitap dediğimiz Tevrat'ın İncil'in Zebur'un muhatabı olanlar da esasen bir peygambere bir kitaba inanıyorlardı siz kafirsiniz diye dendi onlara yani hayatlarını Ellerindeki kitabın dışında bir standarda göre Yaşamaya kalktılar evet. Yani Kur'an'ımız ve Kur'an'ın öncesindeki orjinal Kitaplara imanımız Allah'ın gönderdiği bir kitaba iman değil Allah'ın benden beklediği yaşam tarzına imandır Evet yani kitaplar onu ihtiva ediyor onu, evet. Yani peygamberin de bağlayıcı gücü bu zaten Allah yarattığı insana varla, ...bir de hayat çerçevesi sunuyor, Getir. getiriyor... ...ve bunu da kitaplarla getiriyor... ...serbest bir alan değil çünkü... Evet. ...yani Allah serbest bırakmıyor yani bu keyfine alanı... ...keyfine göre yaşa demiyor Allah... ...işte Yahudilerin düştüğü bataklık bu... Evet. ...ben dindar kalayım... Evet. ...ahirette cennete gideyim... ...ama para istediğim gibi kullanayım... Evet. ...hayatı istediğim gibi kullanayım... ...mesela Yahudiler faizin haram olduğunu biliyorlardı... Evet. Ama hahamlar bu bize helal biz çünkü Beyt-i e hizmet için kullanıyoruz bunu dediler. Evet. İnsanları hapse attılar faiz aldığına göre bir alan açmaya çalışmış. Allah'ın ölçüsünden yani, öte. Kendisine uluhiyetlik makamı gibi bir makam koyuyor. Evet. Yani ben artı eksi getiririm düşünüyor. Bu yüzden e, Kur'an-ı Kerim yani onlar e, o, o zamanın dindarlarına Ruhbanlarını ilah edindiler diyor. Evet. Niye evet. ilah ediniyorlar Her dediğine evet dediler çünkü evet. Onlar da Allah'ın şeriatının inmiş kitabın dışında Bir alanda evet. cirit atmaya Kalkıyorlar Bugün biz mümin olarak Kur'an'a iman edenleriz Demek Kur'an'a göre yaşarız demektir Bu yaşantımızda %100 başarılı Olamayabiliriz insanız Allah biliyor bizim insan olduğumuzu Ama gayemiz İrade Beklentimiz %100 Kur'anlı olmaktır Evet Bunda %30'lara da düşebiliriz biz evet. %40'lara da düştüğümüz olur %90'larda oynadığımız olur Ramazan'da Kadir Gecesi'nde %100'lere ulaşmıştır Bir, bir, bir evet. şey grafiğimiz evet. %100'ü bulduğu gün Bayram gecesi %100'ü bulmuştur evet. ee, Kurban Bayramı'na 20 gün kalada %5'lere düştüğüm dakikalar olmuş olabilir Ama iç bünyem açıldığında açıldığında Damarlarımda dolaşan kan diyelim Tahlil edildiğinde Yüzde yüz Kur'an bağımlı. Yani Kur'an'dan başka Hasreti yok ama Tıkanılan yerlerde kan gitmiyor evet. Kan gitse Kur'an gidecek Oraya evet. gibi Bu Ölçünün sıhhatine sonsuz iman Ama zaafların İsterseniz hocam kısa bir ara verelim Buyurun. Bu zaafları Biraz konuşalım Yani Bunu. Kur'an'da malumlarınız Yani ehli kitabın Kitapla ilişkilerindeki problemlere işaret ediliyor Bir manada bize de Yani Kur'an'la e, Bağlı olanlara da e, Uyarı ikaz mahiyetinde Yani Problemimiz var değil mi Yani kitapla ilişki problem... Emelimiz de var elhamdülillah emelimiz, emelimiz, emelimiz de var de problemlerimiz var. de var Ben biraz problemlerimizi tahlil edelim bir sonraki İnşallah. dönemde diye İnşallah. düşünüyorum Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız Ahmet Taş getiren ben Nurettin hocamla İslam'dan hayata ölçüler konusunu konuşuyoruz Az sonra birlikte olacağız efendim